ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي istemeleri sebebiyle verdiği gibi sherri de hemen verseydi elbette onların ecelerine çabucak hükmedilirdi. Artık bize kavuşmayı ummayanları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar. وَإِذَا <gülüyor> Kezalik züynel misrefin insana ağır bir zarar dokunduğu zaman yanı üzerine yatarken veya otururken yahut ayakta iken bize yalvarır fakat biz ondan zararını giderince sanki kendisine dokunan bir zarardan dolayı bize dua etmemiş gibi eski haline devam eder. İşte ısraf edenlere yapmakta oldukları şeyler böyle süslü gösteriyor. Celalim hakkı için sizden önceki nesilleri kendilerine peygamberleri mucizelerle geldikleri halde zulmettikleri ve iman edecek de olmadıklarından helak ettik. İşte günahkarlar topluluğunu böyle cezalandırırız. Umme fil min Sonra onların ardından bakalım nasıl amel edeceksiniz diye sizi yeryüzünde halifeler kıldık. <gülüyor> Min i̇n illa ma İnni in Rabbi ve onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dedi. Deki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olmayacak şeydir. Çünkü ben ancak bana vah yolunana tabi olurum. Şüphesiz ki ben Rabbime isyan ettiğim takdirde gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Kullahu aleykum ve De ki eğer Allah dileseydi onu size okumazdım ve Allah onu size benim lisanımla bildirmezdi. İşte şüphesiz ki ben bundan önce sizin içinizde bir ömür boyu durmuşum. Benim asla yalan söylemediğimi siz çok iyi bilirsiniz. Hiç akıl erdirmez misiniz? <gülüyor> O halde Allah'a yalan yere iftira edenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şu muhakkak ki öyle kafir günahkarlar kurtuluşa ermez. min yadurruhum ve Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zararı dokunacak ne de fayda verecek şeylere putlara tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. <gülüyor> وَلَوْ يَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَهُمْ فِيهِ Halbuki insanlar ancak inanan ve güzel ameller işleyen tek bir ümmetti. Sonra ihtilafa düştüler. Eğer Rabbin tarafından hak ettikleri azabın tehirine dair önceden söylenmiş bir söz olmasaydı, cezaları hemen gelir ve üzerinde itiraf etmekte oldukları şeyler hakkında aralarında elbette çoktan hüküm verilmiş olurdu. Ona Rabbinden bizim istediğimiz gibi bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. O halde de ki, gayb ancak Allah'ındır. Eğer iman etmezseniz artık cezanızı bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber azabınızın nasıl olacağını bekleyenlerdenim. وَاِذَا اَذَقْنَنَّاسَ رَحْمَةً Nil ba'di Kendilerine dokunan bir zarardan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların yine bir tuzakları vardır. De ki Allah tuzaklarıyla onlara karşılık vermek cihetiyle daha süratlidir. Şüphesiz ki elçilerimiz hafaza melekleri kurmakta olduğumuz tuzakları tek tek yazıyorlar. berri <gülüyor> vel حتى إذا قتم في فلك وجرئين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاري جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج Sizi karada بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ o yolcuları akarcasına götürdükleri ve onlar da bununla sevindikleri bir anda ona şiddetli bir fırtına gelir ve her yerden dalgalar onlara gelir, hücum eder de gerçekten kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını zannederler. O zaman dinde onun rızası için samimi kimseler olarak Allah'a şöyle yalvarırlar. Yemin olsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan muhakkak şükredenlerden olacağız. Fَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ اِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ يَا أَيُّهَا bagyukum ala بَغْنُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ fakat Allah onları kurtarınca haksız yere yer fesat çıkarırlar. Ey insanlar, fesat çıkarmanız ancak kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının az bir menfaatini de elde edersiniz ama sonra dönüşünüz bizedir. Artık biz de yapmakta olduklarınızı hesap sormak üzere size haber veririz. İnne mensele hayati dunya min min ma وزينت وظن أهلها أنهم قادرون, أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات Dünya hayatının misali ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların gidiği yeryüzü bitkileri onun sayesinde yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslendiği ve halkı da gerçekten kendilerini onun nimetlerinden faydalanmaya güçleri yeten kimseler olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz ona emrimiz, bir afetimiz gelir de, sanki dün hiç üzerinde bir şey yokmuş gibi biçilmiş bir hale getiririz. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Vallahu yedir. <Gülüyor> İlā dār el-salām, ويهدي مايَشَاؤُ إلى صِراطٍ مستقيمٍ. Ve Allah sizleri selam yurduna, cennete davet eder ve dilediğini hikmetine binaen kendi lutfundan dost doğru bir yola hidayet eder.